Dünya Yokmak programından herkese merhaba ben Aytaç Timur. Ben Akif Pamuk. Akif ben senden önce davranıyorum Bak, Neden rol çaldın? <gülüyor> Bugün geçen hafta olduğu gibi aramızda Müjdat Ataman var. Müjdat bir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, Müjdat Bey'in bir kitabından yola çıkmıştık. Açılım ben öğretmenim. Elma Yayınları'ndan yayınlandı. Ve geçen programdan sonra bize bir de Müjdat Bey'e sormamız için sorular gönderenler oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü ilginç bir konu konuşuyoruz. Esasında geçen hafta alternatif eğitim konuştuk. Çünkü Müjdat Bey böyle bir okulun müdürü. Evet. Yani öğretmeni bile değil müdürü. <gülüyor> değil mi? Müdür. Müdür daha önemli herhalde. Hangisi önemli? Öğrenci daha önemli. <gülüyor> i̇şte bir alternatif eğitimciden <gülüyor> bunu bekliyoruz. E, hakikaten sorular var. Biraz onları da ben sormak istiyorum ama bugün Akif'le başlayalım diye Akif yolda beni çok ısrar etti. Bugün İstanbul'da güzel bir gün var. Geçen hafta yağmurluydu. O yüzden bugün hava güzel olduğu için neşemiz, yani Akif'in neşesi bir tık daha iyi. Akif'le başlayalım. Hep öğrenci öğrenci konuştuk. Veli neresinde bu işin? Herhalde bir farklılık var. Veli, bizim dönemimizde Veli tamamen dışarıdaydı. Okula bırakıyordu ve gidiyordu. Artık okulda hiç olmuyordu. ...bu helikopter ve beyinlikle beraber... ...yani koruyucu anne baba tutumlarıyla beraber... ...veli okulun içerisine... E, ...çok fazla dahil oluyor. Geçmişte... ...anne babalarımız bizi bırakıp gittiğinde doğrusu bu muydu? Bu da değildi. Çünkü aslında baktığınız zaman... ...bir öğrencinin tutumu ve davranışlarıyla ilgili çalışıyorsanız... ...bunu evden ayıramazsınız. Yani anne babayı dışarıda bırakıp sadece okula bir tür misyon bırakıyor olmak... ...doğru bir şey değil... Ama velinin bulunduğu yer şu an doğru bir yer değil. Çünkü velinin durduğu yer e, sınavda ne sorulacak? Bunlar daha önce çalışıldı mı? Ödev kontrolleri yapılıyor mu? Ödevi yapan veli aynı zamanda. Projeyi yapan, ödevi yapan <gülüyor> ya da çocuğunu devamlı koruyan ve kollayan ve başına bir şey gelmemesi için mücadele veren bir veli. Birazcık da çocuklar proje çocuğa dönüyor değil mi? E tabi doğal çocukluktan çıkıyor. Proje çocuk. Zaten e, kendi yapamadıklarımızı çocuklarımıza yaptırmak üzerine kurguluyoruz sistemi. İşte üç yabancı dil öğrensin, kodlama bilsin, şunu da yapsın, bunu da yapsın, bir enstrüman çalsın. Yanı sırada şunu becersin diye çok fazla şey yüklüyoruz çocuklara. Ve bu yüklediğimiz tüm misyonlar aslında çocuğun üzerinde bir baskı olarak dönüyor. E, Veli'nin durduğu yer e, okuldan bağımsız. Ama tutum ve davranış konusunda okulla e, işbirliği halinde halindeyse harika bir yer. Bir sorun yok. Yani Öğrenci katılımının yanı sıra veli katılımını kastediyoruz. Aslında e, en önemlisi veli katılımı ama veli katılımından kastım şu. Biz aslında anne baba okullarını çoğaltmalıyız. Çünkü e, esas davranışı değiştirecek olan ya da tutumu değiştirecek olan anne babanın davranışı ve tutumu. E, küçük bir örnek çocuğum evde kitap okumuyor. Tamam. Yani, evde kitap okumuyor ama evde kitap okuyan da yok. E, okuldan okumasını bekliyoruz. ya Çocuğum evde sorumluluk almıyor. E, okulda da almıyor. E, okulda alsın evde de alsın. O öyle olmuyor. İşte okulda yani bir çocuk bütünseldir. Yani evde ne yapıyorsa aslında okulda da aynısını yapıyor. Farklı bir davranış sergilemiyor. Peki şeyle karşılaşıyor musunuz? Böyle muhafazakar bir ebeveyn tutumu vardır. E, bu İstanbul'da bir pazartesi günü kar tatili olmuştu. E, Hı -hı. En son soğuklarda diyeyim. Çok da <gülüyor> göreceli oldu ama en son soğuklarda. Şöyle tweetler vardı. Yani şimdi biz çocuğumuzu nereye bırakacağız? O zaman anne annelere de tatil olsun diye tweetler vardı. E, böyle bir e eğitimde e garip bir şey de var. E sanki öğretmen ve okul e bakıcı rolünü de üstleniyor gibi. Ben de bir şey eklemek istiyorum buna. Mesela <gülüyor> bitiş saatinin dörtten ileri alınmasını isteyen velileri ben de tanım. Çok okul çok erken kapanıyor diyor. Şimdi e e yani bir okul burada bir yandan da e şey yükte işlev yüklüyor. Bakıcı işlevi. Yani Çocuğun evet o da bakıcı. Aslında bu sorudan sonra bir de şu veniküler işe de... Evet. Şimdi buraya, Burayı buraya biraz lazım. konuşalım. Eğer veliyi burada e, topu veliye atıp... ya Veli de çok şey bekliyor okuldan dediğimiz nokta biraz tehlikeli nokta. Çünkü İstanbul için düşünüyorsak bunu... Gerçekten de eve varış saati, evden çıkış saati bir veli için sorun. Haklı olarak çocuğunu etüt merkezine bırakmak istemiyor. Çünkü çocuğun yeniden dersin içerisinde oturmasını... Yani, bu arada isteyenler de var. Bu bir tehlike. Ee, ama ne yapacak? Kime bırakacak? Annesi yok, babası yok. Yani bırakabileceği biri yoksa bu ciddi bir sorun. Yani velilere de tatil olsun doğru bir anlayış değil. Ama özellikle İstanbul'a. Yani metropol şehirlerde bu ciddi bir sıkıntıya dönüyor. Dönüyor. Ee, geçen nerede? Eğitim pedyada yazdık bunu. Etütler, okul sonrası etkinlikler, şu da olsun bu da olsun. Yani buraya biraz sporla, sanatla donatılmak lazım. Yani saat 1-2'ye e kadar belki bilissel ağırlığı olan derslerin işlenmesi Birden ikiden sonra çocukların sporla, tiyatroyla, sanatla, iç içe olabilecekleri etkinliklerle donatıyor olmak çocukları daha da zenginleştirecek. Biz orayı kaçırıyoruz. Biz saat dörtten sonra çocuğun okulda anlamadığı matematik dersini saat dörtten sonra okulda kalarak tüm arkadaşları gidiyorken etüt adı altında bir işkenceyle hadi bakalım sen bunu anlamamıştın ya, şimdi bir daha anlatacağım, bir daha anlamayacaksın noktasında yeniden ve yeniden neyi başaramadığını çocuklara bir kere daha söylüyoruz. Daha düz sorayım. Alternatif eğitim bakıcı rolünü oynamıyor o zaman. Tabii ki oynamıyor. Birazcık arkadaş mı? Ee, arkadaş değil yanında yürüyen. Eşlik eden. Eğitim eşlik eden. Çünkü bu noktada şöyle bir şey giriyor. Bu klasik anlayışta. E, bu özellikle okulların bakıcılığı üstlenmesiyle beraber. Anne saat 11'de telefon açıp çocuğum kahvaltıda ne yedi? <gülüyor> ya da sırtına yani terliyor. <gülüyor> e, Havlu koyun. Of. Havlu koyun. Ya da ateşi olabilir bir sık sık ölçer misiniz? Yani çocuğun zaten ateşi olursa üçüncü sınıfa giden bir çocuk ateşi olduğunu fark eder. Kendimi iyi hissetmiyorum diyerek öğretmenine ya da okul asistanına giderek kendimi iyi hissetmiyorum. Bu durumda aile aranır zaten. Ama ailenin yarım saatte bir arayıp nasıl oldu bir ölçer misiniz? Bu helikopter anne bu mu oluyor mesela? Tabii ki koruyucu anne baba tutumu. Yani çocuğun yani tabaktaki aslında küçükken başlıyor. Hani diyor ya Veli bak doymazsın o köfteyi ye. Çocuğa daha çok küçükken sen ne zaman doyacağına kendin karar veremezsin. Ona ben karar veririm mi? Alt mesajda işliyoruz. Bak üşütürsün üstüne montunu. Öddet burada velideki problem nedir? yani? <gülüyor> onu da söyleyelim. Çünkü o, onu çözmezsek bu çözülemeyecektik. Değil mi? Yani? Velideki problem şu. Yani e, niye bir veli ve helikopter bu oluyor? Ya da oluyor? E, bağımsızlığa çok fazla inanmıyor. E, çocuğunu korumaya alıyor. O korumacılık. O, e, şimdi şöyle. Biz insan türü olarak bebekler özellikle e, normal diğer Hayvanlar çok hızlı bir şekilde hayata karışıyorken mesela bir kuş tamam artık uçmaya hazırken yuvadan atılıyor. Bizim o süremiz 0-2 yaş arası bebeklik. Martılarda bir buçuk ay. Tamam <gülüyor> işte o süre <gülüyor> sen biz terasta oturduğun için evet. gözlüyoruz. Evet o martılarda <gülüyor> <Martlılarda> bir buçuk <gülüyor> Şimdi bu süre o kadar uzun ki burada o yemek vermek, beslemek şimdi bebeklik bitip çocukluk başladığında da devam ediyor. Çünkü onu bıraktığında çocuğunu yapamayacağını düşünüyor. Görüyorsunuzdur herhangi dışarıda 7 yaşındaki çocukların pusette alışveriş merkezlerinde gezdirirken görüyorum ben. E, bu çocuk yürüyor ama yorulmasın ayacıkları. Tabii da, okulda da problem çözme becerisi geliştirmeye çalışıyoruz değil mi sonra? Evet beraber gitmiyor işte o ikisi beraber gitmiyor. Siz çekilmediğiniz zaman e, çocuk o alanda bağımsızlaşamıyor. Anne babanın sorununda o bebeklik döneminden e, çocuğun özgürleşmesi dönemine giden süreçte geri çekilememesinden kaynaklanıyor. Bunu, buna peki bir de ödevi ekleyelim. Çünkü, çünkü biraz tehlikeli. orada biraz tamam. İ, İvan e de girmek istiyor Akif. <gülüyor> tamam, ben ödevi. de kapıyı açayım o girsin. <gülüyor> tamam. Ödeve çünkü, hemen girelim. Çünkü İvan İliç de diyor ki ben doğru anlatabilecek miyim bakayım Akif, orayı iyi anlamış mıyım? <gülüyor> Eğer diyor <gülüyor> <gülüyor> öğretmen eve ödev verirse diyor. Bu diyor öğretmenin aslında işlevini tam yerine getirmediğinin göstergesidir diyor. Veli'nin diyor oturup çocuğun ödevini takip etme, ilgilenme yapıp yapmadığını kontrol etme gibi bir görev olamaz diyor. Doranlamış anlamış mıyım Hakep? Doğru Buna da veneküleri iş diyor. Yani bir nevi Türkçe'yi nasıl çevirebiliriz? Ee, üstüne vazife olmayan iş gibi bir şey falan. Yani hı hı. eğitimin eve taşınması. Duyduğunuza göre de etmiş. sizin okulunuzda yok mu? Yok. Ee, <gülüyor> Siz ben, İvan İliççi misiniz? İvan İliççi. <gülüyor> bize İliççi School derler. Ee, ben 112'de şöyle bir benzetme yapmıştım. Yani öğretmen maaşının bir kısmını da eve vermek zorunda. Yani ben yaptım, tam olmadı. Biraz da siz destekleyin. Şimdi burası çok tehlikeli bir alan. Ee, i̇şte kızım var Uma 2. sınıfa gidiyor ve ödevi var. Ödevinin başına oturmuyor. Hadi bakalım. Şimdi velisiniz. Şimdi eğitimci kimliğiniz ayrı, veli kimliğiniz ayrı. O ödevin bitmesi lazım. Bitmiyor. Bu benim sorunum değil. Bu onun sorunu. Ben oraya girdiğim andan itibaren burada sorumluluğu ben almaya başlıyorum. Şimdi girmediğiniz zaman Girmiyorsunuz çocuk ödevini yapmadan okula gidiyor. Ertesi gün öğretmen size mesaj atıyor çocuğunuz ödevi yapmadı diyor. Yani siz almayın dediğinizde de öğretmen topu size tekrar gönderiyor. Ee, yine bir örnek mesela veli görüşmeleri çocuksuz yapılıyor. Niye? Dedikodu. Bir dakika onun öznesi çocuk o veli görüşmesinde çocuk da olmalı. Yani okulla ilgili çocukla ilgili konuşuyorsunuz. Öğretmen diyor ki çocuğunuz ödevi yapmıyor. Özensiz yapıyor. Veli diyor ki eve gidip bak çocuğum ödevini yapmıyorsun ve özensiz yapıyorsun. Tamam da bu çocuğun konu başlı. Biz bütün topu veliye verip... Sonra veliye diyoruz ki sen karışma. Nasıl karışmasın? Bütün sorumluluğu ona yükledin. Tabii tabii. Benim bu, başıma bu, geldi bu çok kötü. Yani büyük oğlum ilkokula giderken bir devlet okulundaydı. Hı. Eve ödev vermişler. Saat yapılacak. <gülüyor> bu da bir saat. Kağıdı kesti saat. Yazdı 12, 9, 3 bir şeyler. Götürdü okula. Biz de memnun olduk. Aradan 3-5 zaman geçti. Okulda bir etkinlik var. Gittik. Bütün çocukların saatleri asılmış. Müdür yanıma geldi. Kadir Bey unutmuyorum. Evet. <gülüyor> Haytaş Bey dedi nedir bu saat ya yani? dedi. Diğerlerine bakıyorum sizinkisine. Ben diğerlerine baktım hepsi çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bildiğin dönüyor. Mekanizma falan takmışlar. Yani mümkündür o çocuğun yapma. Ben bir maç buldum. Ondan sonra o çocuk okulu bitirene kadar bütün ödelerini yaptım. Tabii. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ben helikopter baba mıyım? Tabii ki helikopter <gülüyor> <Dronsun> <gülüyor> Helikopter mi? Ya Ben uluslararası bir turnuvaya katılırken e, çocuklarla beraber iş yapıyoruz. Çocukların takımı ama biz de destek oluyoruz bir şekilde. Çünkü alışkanlık bu. Ee, yurt dışında bir ülkeye gittik ve Amerika Birleşik Devletleri'nde turnuva yapılacak. Çocuklar kolibandını açamıyorlar. Ben de aldım ellerinden. <gülüyor> kolibandını açarken hakem yaklaştı. Dedik ne yapıyorsunuz? Kolibandı açıyor. Dedik ki onu bir kere daha çocukların malzemesine dokunursanız takımınızı elerim. Aa, o derece. Ne maçıydı bu? Sen... E, destination, Mecineşin diye bir e, uluslararası turnuva. Diyorum ki sen gel, bizim Türkiye'ye gör. Biz her şeyi biz yapıyoruz. <gülüyor> Kolibanda açmak. <gülüyor> Bunların formasını da ben giydirdik. Tabii ki. <gülüyor> Bütün dekor bizim, her şey bize ait. Yani, hani koruyucu anne baba diyoruz da, koruyucu öğretmen tutumu da var yanı sıra. E zaten e, öğretmen de de öbür tarafı. Tabii ki. Şimdi e, biraz araya girmek istiyorum Müjdat Bey. Hı -hı. Sohbet çok keyifli. Bu arada keyif alan dinleyicilerimize şu müjdeyi de vereyim. Haftaya da Müjdat Bey bizimle. O yüzden bir program daha götüreceğiz. Ama e, burada bir mü müziğe kulak verelim istiyorum. Şimdi geçen hafta Pink Floyd'dan We Don't Need No Education'ı çalmıştık. Ya ayıp ettin dediler Müjdat Bey'e. Yani bu şarkı çalınır mı? <gülüyor> ben de biraz ezik hissettim kendimi. O yüzden şimdi Ali bu Bimboğa'dan ee, öğretmen öğretiri cümletiyorum öyle <gülüyor> biraz kendimi affettirmek için <gülüyor> Ali Rıza Binbay dinliyoruz. Kölesiyiz öğretmenim, öğretmenim <Gülüyor> Öğretmen kutsaldır ana gibi Öğretmen kutsaldır baba gibi Öğlesi bir var Şirin tatlı dilleri var Dünyayı okumakta Müjdat Ataman'la alternatif üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Akif Serem sen başlayın istersen lütfen. Ben bir minik duyurumu yapayım. Bu hafta bize gelenlerde metis kitap etiketiyle çıkan Firdişe Çiçekoğlu'nun İsyankar Şehir Şehir kitabı var. Gezi sonrası İstanbul filmlerinde mahrem ve isyan isyan alt başlığını taşıyor. Merak edenler kitaba göz atabilir. Müjdat Bey Veli dedik, Ema dalının öbür tarafı da öğretmen. Eğitim camiasına haşır neşir olanlar, Meli Malı lafının çok sıklıkla kullanıldığını görürler. E, Alternatif eğitimde öğretmen. şimdi Arkadaş mı? Yoldaş mı? Kolaylaştırıcı mı? E, kendi statüsü de var, belki çocuğu var. Çok mu anaç olacak? Hı. Çok mu <gülüyor> ilgisiz olacak? işte Or Orayı tarihsel bağlamda bir inceleyelim. Çünkü o, e, tam dünya tarihini geçiyorum. Öğretmenin döneminden <gülüyor> almayacağım ama şeye bakalım. E, Cumhuriyet'in kurulmasıyla beraber e, öğretmen en önemli faktör oluyor. Çünkü bir eğitim devrimi yapılmak isteniyor. Ve eğitime dair bir şey söylenmek isteniyor. Üzerine köy enstitleri giriyor. Çünkü o dönemin ihtiyacı o. Ve e, öğretmenler kendi toprağını ekebilen, bir müzik aleti çalabilen... E, yapabilen edebilen becerisi yüksek kişiler oluyor ve köylere gönderiliyor amaç köyde kalkınmayı sağlamak sadece eğitim vermek değil üzerine e, politik söylemler oraya girmiyorum çünkü ta onlar da tartışılır her iki yönüyle de tartışılır üzerine öğretmen okulları geliyor bu da çok önemli çünkü orada bir ülkü var e, ülkü benden ötesi üzerine kurulu yani sadece ben değil benden ötesi sonra eğitim eğitim fakültelerine bırakılıyor üniversitelere bırakılıyor işte orada ülkü bitiyor orada e, Akif de öğretmen okulu mu yazıyor Güzel. Eğitim fakültesindeyim. <gülüyor> Güzel. Ben bayağı şey yani oldum. Tam bak... bu tedrizattan yani, geçmişim. Bu eğitim fakültelerinde... Bütün suçlu benim. <gülüyor> yani eğitim fakültelerindeki öğretmenlere ne öğretelim? Derslerin içeriği ne olsun? Çok... E, hala bana göre çok büyük bir sorun var orada. E, ve o sorunu aşamıyoruz. Staj örneğin. Yani son sene zorunlu staj. Bu değil. E, aslında eğitim, bizim eğitim fakültelerimizin okulların içerisinde yaşaması gerekiyor ve orada hmm, mesleğinin öğrenmesi gerekiyor. Gibi yani. Yok biz meslek falan öğrenmiyoruz. Biz öyle mezun oluyoruz. Hele... KPSS bu e, yani memuriyet sınavlarıyla beraber üniversite okuyan öğrencilerin son iki senesi bu sınav hazırlanmakta geçiyor ki bu bir ezber öğretim. Oradan çıktığında da özel okulculuğun patlaması ve e, atanamayan öğretmen ya da atandırılmayan öğretmen o da çok tehlikeli bir su. Oraya girmeden çıkıyorum. E, <gülüyor> şimdi binlerce öğretmen var ve bu insanlar üniversiteden mezun olduklarında anne ve babalarının e, harçlıklarıyla geçiniyorlar. Evet. Şimdi doğal olarak bu kişiler iş bekliyor. Özel okulculuk da patladı. Arz-talep dengesi. İstanbul'da 1500'e çalışan öğretmenler var. Eylül ayında öğretmenlere ek ders ücreti ve şey e, yılda bir defaya mahsus öğrenime dair bir ücret verilir. Bunu maaşı yatırıp sonra elden alan okullar var ve yani siz öğretmene asker ücretinin altında maaş veriyorsunuz ve diyorsunuz ki hadi içeride harikalar yarat. Ya bir dakika öğretmen mutlu değil. Ne harikası yaratacak ya da ne yapacak? Yani önce özlük hakkı. Özlük hakkı iyileşmeden içerideki öğretmenin öğreten, içerideki öğretmenin adil olması, heyecanlı olmasını bekleyemeyiz. çünkü öğretmen geçinemiyor zaten. Oraya bir oraya, orada çok ciddi bir düzeltme gerekiyor. Ee, yıllar evvel bir kanun vardı. Özel okuldaki öğretmenler devletteki öğretmenlerin en düşük dokuz'a bir maaşından aşağısını alamaz diye. O kalktı. Kimse onun konuşmadı. Ee, ondan sonra özel okulda... sendikası yok mu öğretmenler? Yok. Ya? Özel okulculuğun yok. Kurulamadı. Bu arada bir e, kanun taslağı hazırlandı. Kaldı öylece. Şu öyle an kaldı. Öyle kaldı. Mesela işte pasaport da alamıyor özel okulda çalışanlar. Aynı mantıkla gidiyor. Yani devlettekiler bu anlamda daha şanslı. Zaten eskiden özel okulda çalışmak bir e, Avantaj gibi gözük, gözükürken şimdi insanlar devlete atanmaya çalışıyor. Çünkü arada bir uçurum doğdu. Kimi köklü okullardan bahsetmiyorum. Köklü öz okullardan bahsetmiyorum. Şimdi geleyim sınıftaki öğretmene. Şimdi siz dört yıllık mezuniyetin sonrasında aslında öğretmenliği öğrenmeden çıkıyorsunuz. Girdiniz sınıfa. Zannediyorsunuz ki sınıf öyle duruyor ve harika. Sizi dinleyecekler. Yok öyle bir çağ, yok öyle bir kuşak. Bir de Kuşak yaşıyor. Biz zamanda öğretmenimizi dinlemek zorunda olan çocuklardık. Çünkü bilginin kaynağı başka yoktu. Yani fizik ne anlatıyorsa dinlemek zorunda Çünkü onu ben başka yerde öğrenemem. Ve sınavda çıkacak. E şimdi çocuklar, YouTube en büyük öğretmen şu an. Girin YouTube'a her şeyi bulabiliyorsunuz zaten. Çocuk diyor ki sen niye dinleyeyim? Hatta öyle bir çağa geldik ki çocuğun öğrettiği çağa geldik. Öğretmenin hala içeride bir dakika ben... Bilgin... Bir dakika bir dakika ben orayı anlamadım. Tamam. Çocuğun öğrettiği çağı biraz açalım. Tamam. Size çok e, şey günlük kullandığınız kavramlar. Tamam. Benim tamam. için yabancı kusura bakmayın. Ee, biz öğretmen dinlerken bizim kuşağımız öğretmen dinlerken öğretmenden daha çok bilmiyorduk. Ee, öğretmen diyordu ki göçmen kuşlar göç ederler. Bu güzel bir bilgiydi. Yazıyorduk defterimize. Göçmen kuşlar göç ederler. Şimdi aynı öğretmen diyor ki göçmen kuşlar göç ederler diyor. Çocuk parmak kaldırıyor. Öğretmen diyor. Göç ederlerken çip takılıyor diyor. <gülüyor> Leylekleri inceliyorlar diyor. Gittikleri köylere geri dönüyorlarmış diyor. Öğretmen öyle mi diyor? <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun öğrettiği çağdan adam kastın bu? Ha çok güzel. Ya da e, öğretmen powerpoint açacak bir tane sunu gösterecek öğret, öğrenci. <gülüyor> bir <türlü> başlatamıyor. Başlatamıyor. <gülüyor> öğrenci diyor ki bir saniye ver diyor tıkır tıkır tıkır tıkır hallediyor. Yani öğrenci şu an daha çok biliyor. Ya da öğretmen giriyor diyor ki hadi size diyor ben e, şey anlatacağım. Logaritmayı anlatacağım. Çocuk diyor ki ya ben seni dinlerken o kadar keyif almıyorum diyor. Akşam evde diyor ben logaritmayı öğrenirim diyor. Logaritma yazıyor enter'a basıyor. 80 bin tane video çıkıyor. Senden niye dinleyeyim bu konuyu? Önemli bir konu. Şimdi öğretmenin rolüne geliyorum. Bana göre öğretmen önceki içeride iyi bir satıcı olmak zorunda. Senin bir ürünün var elinde. Hangi konuyu anlatacaksın? istersen Osmanlı Tarihi anlat. Onu öyle bir satmalısın ki müşterinin ihtiyacı olduğunu, neden ihtiyacı olduğunu, neden öğrenmesi gerektiğini, bir kere motivasyonun öğrenme motivasyonunu artıracak bir girişimcilik olması lazım elinde. Ama biz orayı aşamadık. Biz öğretmenin içeride hala otorite, yani Öğretmen hala otorite ve üstten bakan bir ifadeyle sus, beni dinle, sana öğreteceğim diyor. Çocuk diyor ki ben senden öğrenmek istemiyorum. Bu arada ama bir şey söyleyeceğim tabii. Hı hı. E, o eski öğretmenlerle yetişmiş çocukların, çocukları şimdi okula geliyor ya. Hı hı. Onlar da tabii öğretmene böyle bir misyon yüklüyorlar. Bunun sonu nasıl oluyor? Bir hayal mı oluyor? Yoksa bu iletişimle bunların değiştiğini siz bir de mi anlatıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Anlatmaya çalışıyoruz ama zorlandığımız bir alan. Çünkü e, hala ezber bir bilgi verileceğini düşünüyor veliler. Öyle bir bilgi yok. Çünkü ezber bilgi, yani neredeyse müfredatta ezber bilgi kalmadı. Artık yorumlama ve yordama üzerine yani Müfredat da bu yönde değişiyor yani. Müfredat Öyle bir bir bir değişiyor. De Onları takip ediyor. Enteresan yani. Evet. E, yani şu anki bakanımız Ziya Selçuk, zamanda tayin terbiye kurulu başkanı iken yapılandırmacı yaklaşıma gelen bir müfredat doğdu. E, buradaki öz şuydu. Çocuğun e, bilgiyle donanık olması değil daha çok araştırmacı, daha çok beceri odaklı, neden sonuç ilişkisi kurabilen çocuklar yetişmesi amaçlandı. Ama sonunda bir sınav var. Heh, en önemli <gülüyor> konu. Evet, şey Aytaç net soruyu verdi. Evet, tamam. alternatif, alternatif gidenler Fiatim'den de üniversitesine girecek mi yoksa onlar muaf mı? Şimdi bu o <gülüyor> <gülüyor> önemli bir konu. Bizde de biz de bununla karşılaşıyoruz yani. biz değil, tüm okullar karşılıyor. Anaokuluna kayıda geliyor aile. E, 4 yaş daha daha doğrusu daha doğmamış çocuk hamileyken gelen de var bu arada onu da biliyorum. Ee, i̇lk soru şu. Sizin lise giriş sınavı sonuçlarınız nasıl? Tamam da lise giriş sınavı her yıl memlekette yenileniyor. Hiç aynı e, lise giriş sınavına giren liseli yok. E, her sene değişiyor ve siz 8 yıl sonranın sınavından sınav başarınızın <gülüyor> ne olduğunu soruyorsunuz. Şimdi doğal olarak Milliyetin Bakanlığı'nda çocuklar iyi olsunlar, iyi bir eğitim sistemimiz olsun istiyor. Kimse bu ülkenin çocukları kötü bir yere gitsin istemiyor. Onlar da iyi amaçlarla bir yola çıkıyorlar ama sistemde çok fazla yama yapıyor olmak sistemi tamamen dağıttı. Şimdi bir sınav var adı TEOK'tu. Bu sınav bir seçme sınavı değildi, yerleştirme sınavıydı. Üniversite sınavı bir seçme sınavı, TEOK yerleştirme sınavı. Yani sorular öyle çok zorlayıcı, sizi uğraştırıcı sorular değil. Ama bir soru ya da iki soru kaçırdığınızda eğer hedefiniz... Türkiye'nin en iyili sesillerinden birine girmekse kaçırıyorsunuz. Ama TOG bir yere 17.000 birinci verdi. 17.000 birinci. Sınavın 17.000 birincisi olmaz. Sonra dönüyorum. Benim çalıştığım okulların birinde işte üç tane çocuğumuz çok iyi liseye gitti. Biz harikalar yarattık diye seviniyoruz. Bir dakika dedim, duralım. Biz mi yarattık? Özel ders öğretmenlerimi yarattı anneler mi yarattı? Akşam çocuklarına antrenman yaptırır gibi yaptıran ya da dershaneler mi yarattı? Şu anda da etüt merkezleri oldu. Dershaneler kapandı, etüt merkezleri açıldı. Yani e, bir ara şöyle bir deyim vardı Türkiye'de. Biz Teok annesiyiz. Duydunuz mu? <gülüyor> Hayır duymadım ben tamam. Tabii bir Instagram hesabı olabilir. Evet. <gülüyor> Yoksa evet. yani Peki, anneleri duyurulur. 8. sınıfa giden e, çocuğunuz varsa yani o sene giriş sınavına girecekse o anne kendine şey diyordu ama ben Teok annesiyim. Yani çocuğun basketbol ...ya da diğer hobileri, enstrüman... ...müzikle ilgileniyorsa onlar kesilir. 8. sınıfta... ...hatta birçok okul şu anda bile... ...8. sınıfta beden eğitimini kaldırır, müziği kaldırır... ...yani bu tür dersleri kaldırır... ...daha çok matematik, daha çok fen... ...çünkü sınava... Yani ...bu bir at yarışı. Lisede de mi böyle oluyor? Kaldırmayan da, da, yani. da... Doğan görünümlü Şahin. Yani lisede daha başka oluyor. Lise, lise son <gülüyor> sınıflar okula gitmiyorlar. Dershaneye gidiyorlar, özel derse gidiyorlar. yani Veya beden dersinde test çözüyor. ...ya da eğitim fakültelerinin son sınıfında KPSS sorusu çözülüyor. Bu. Beden eğitimde test çözülüyor. Bu. Türkiye'nin gerçeği bu. Ama şimdi Türkiye'nin gerçeği bu derken... Şimdi Ama çok... siz beni rahatlatmadınız. Şimdi alternatif eğitime gidenler muhaf diyeceksiniz, Siz beni rahatlatın. Yani muhaf değil. <gülüyor> Ama şurası bir gerçek. Aslında bir farkı yok. Neden bir farkı yok? Ee, 8. sınıf müfredat, müfredatından çıkıyor. 8. sınıfın e, sonunda girilen sınav. Siz 7. sınıftaki Osmanlı tarihi ne kadar ezberletirseniz ezberletin. 8. sınıfta bundan bir soru yok. Biz hala aynı sistemde yani ezberci sistemde gidip gidip 8. sınıfta bununla karşılaşacağız diye bir kural da yok. Bu arada soru sistemi de değişiyor. Artık yordamaya dair sorular çoğalmaya başladı. Yani ee, bir de bir şey daha var. Yine özneye gidelim. Özne çocuk. Ve çocuk aslında bu sınavlara zaten haşır neşir gidiyor. Burada veliye düşen görev şu. Çocuğa eşlik etmek. Çocuğun üzerinde yeni bir baskı oluşturmak değil. Bizim anne babalarımız şunu yapıyorlar. Bize de bu yapıldı. Kaç aldın sınavdan? 70. 70 şu kaç aldı? Yüz. Osman kaç aldı? E işte Sen iki kere okuyaydın da Osman gibi yapaydın. <gülüyor> Böyle o... demememiz mi lazım? Demememiz lazım? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi o karşılaştırma hiç bitmiyor. Ben buna karşılaştırmalı çocuk eğitimi diyorum. Yani bu arada çocuk zaten kendini karşılaştırır. Çocuğun doğasında var bu. Ben yavaş koşuyorum. O benden daha uzun. O benden daha güzel. Çocuk zaten karşılaştırıyor. Bir de anne baba olarak bizler tutumumuzla bu karşılaştırmanın içerisine girersek çocuğun üzerinde yeni bir baskı oluşturuyoruz. Bu şu demek değil. Duygu eşlik etmek değil. Örnek 8. sınıfta bir öğrenciniz var. Canım bu sene senin için çok zor bir sene biliyorum. Yoğun bir ders programın var. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi bu da bir anne baba tutumu. Evet. Matematikten özel ders almalısın. Şunu yapmalısın. Bunu yapmalısın da bir tavır. Şimdi burada tavrımızın ne olacağı önemli. Alternatif eğitimde de aynı mantık. Yani alternatif eğitimdeki çocuk öğrenmeyi bir şey yok ki. Burada anne baba tutumu belirliyor her şeyi. Çocuğa eşlik mi ediyorsun? Yoksa çocuğa yeni bir karşıt güç mü geliyorsun? Ali işareti aldı. Doy ben doyamıyorum dinlemeye. <gülüyor> Müjdet Atfı ama neyse ki haftaya da bizdesiniz. Yine bitti programımızın Üniversite sonuna geldi. Sınavına girecek bir çocuğun mu var acaba? O <gülüyor> kadar yaşlı. <yaşlıyorum. gülüyor> <gülüyor> ee, evet açık dergi içinde dünya okumak programında Müjdet Atamandı konumuz geçen haftaki gibi. Ee, üçüncü 3. programdan sonra umuyorum web sitemizde de bütün bu kayıtları dinleyiciler ulaşabilirler. E, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ayaklarınıza ediyorum. sağlık. Topanenin yolları taşlı. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. E, herkese iyi haftalar. Ben haftacımur. Ben Akif Pamuk. Haftaya görüşmek üzere. Dünya yok Yazarlarla yarattıkları kahramanlar. Romanlar ya da öyküler üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Aytaç Dimur ve Akif Pamuk.